Beşinci sınıf öğrencisi Nick Allen'ın, dil bilgisi öğretmeni Bayan Granger ile sözcüklerin kökeni üzerine bir tartışması sonucunda kaleme Findel adını vererek bir sözcük yaratma hikayesini anlatır. Nick'in bu eğlenceli girişimi bir oyun olarak başlasa da hızla büyür ve ciddi sonuçlara yol açar. Kitap, dilin dinamizmini, bireylerin yaratıcılığını ve toplumsal kabul süreçlerini işler. Özet, Nick'in yaratıcı fikri. Nick, sınıfta ders kaynatmayı seven, yaratıcı bir çocuktur. Bir gün dil bilgisi öğretmeni Bayan Granger, ona sözcüklerin kökeni üzerine bir araştırma yapmasını ister. Nick, bu süreçte dilin toplumsal bir uzlaşma olduğunu fark eder ve bir deney yapmaya karar verir. Kaleme "findel" demeye başlar. "Findel"in yayılması, Nick'in arkadaşları da bu yeni sözcüğü kullanmaya başlar. Sözcük, önce okulda, sonra kasabada hızla yayılır. Öğrenciler findel sözcüğünü kullanarak eğlenirken öğretmenler bu duruma tepki gösterir. Özellikle Bayan Granger, dil kurallarına bağlılığı nedeniyle findel kullanımını yasaklar. Medyanın ilgisi, findel sözcüğünün yayılması gazetelerin ve televizyonun ilgisini çeker. Nick'in küçük deneyimi büyük bir sosyal olaya dönüşür. Sözcük günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaya başlar ve ulusal bir fenomen haline gelir. Nick'in içsel mücadelesi. Başlangıçta masum bir oyun olarak gördüğü bu girişim Nick için bir yük haline gelir. İnsanların tepkileri ve olayların kontrolden çıkması onu zorlar. Ancak Nick yarattığı şeyin arkasında durmaya karar verir. Sonuç yıllar sonra findil resmi olarak sözlüğe girer. Nick yaratıcılığının ve cesaretinin sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşar. Bayan Granger ona bu süreçte yazdığı bir mektubu teslim eder. Mektupta nikin çabasını desteklediği ve sürecin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğu yazılıdır. Temalar Dil ve yaratıcılık Kitap, dilin toplumsal bir uzlaşma sonucu oluştuğunu ve bireylerin katkılarıyla sürekli geliştiğini vurgular. Toplumsal kabul Yeni fikirlerin, özellikle yeniliklerin toplum tarafından nasıl benimsendiği üzerinde durur. Eğitim ve iletişim Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin önemini ve iletişim becerilerini ele alır. Bu kitap, genç okuyuculara eğlenceli bir şekilde dilin ve yaratıcılığın önemini anlatırken, yetişkinlere de yeniliklere açık olmanın gerekliliğini hatırlatır. Kitabın Karakterleri Nick, Westfield kasabasındaki Lincoln İlkokulunda 5. sınıf öğrencisidir. Enerjik, yaratıcı ve cesur bir çocuktur. Dersleri eğlenceli hale getirme ve öğretmenlerini şaşırtma konusunda ustadır. Nick'in yaratıcı zekası, kaleme Findel adını vermesiyle hayat bulur. Sıradan bir kelime oyunu başlatan Nick, bu oyunu bir toplumsal harekete dönüştürür. O, yaratıcılığıyla insanların hayatlarını değiştiren bir liderdir. Bayan Granger, dil bilgisi ve edebiyat öğretmeni Bayan Granger, sert ve kuralcı bir kişiliğe sahiptir. Sözlük ve kelimelere duyduğu hayranlık, onu öğrenciler arasında saygı duyulan ama bir o kadar da çekinilen bir figür haline getirir. Nick'in Feindel girişimine ilk başta karşı çıksa da, süreç boyunca onun yaratıcılığını ve liderliğini takdir eder. Hatta gizlice Nick'i destekleyerek ona bu macerada ilham veren bir rehber olur. Janet Janet, Nick'in yakın arkadaşlarından biridir. Findel kelimesinin yayılmasında Nick'e ilk destek veren kişidir. Bir gün yerde bir kalem bulmasıyla Findel kelimesinin ortaya çıkmasına vesile olur. Janet sadık, güvenilir ve cesur bir arkadaştır. John, Pete, Chris ve Dave, bu dört arkadaş Nickin Findel girişiminin en güçlü destekçileri ve planın uygulayıcılarıdır. Her biri kelimenin yayılması için özveriyle çalışır ve okulda bu kelimenin bir direniş sembolü haline gelmesine yardımcı olur. Onlar. Nikin fikrine inanarak harekete geçen güçlü bir ekiptir. Bayan Margaret Chatham, Lincoln İlkokulu'nun müdürü olan Bayan Chatham, okul düzenini sağlamak için titizlikle çalışır. Findel kelimesinin hızla yayılması ve disiplini sarsması onu endişelendirir. Nikin ailesiyle görüşerek bu durumu çözmeye çalışır. Ancak sonunda çocukların yaratıcılığına ve fikirlerine duyduğu saygıyı da dile getirir. Nikin ailesi Anne, yeniliklere açık, Nick'in yaratıcılığını ve fikirlerini destekleyen bir ebeveyndir. Oğlunun Findel kelimesiyle neler başardığını fark ederek ona her zaman arka çıkar. Baba, daha geleneksel ve kurallara bağlı bir yapıya sahiptir. Başta Nick'in girişiminden rahatsızlık duysa da, zamanla oğlunun başarısını anlar ve onunla gurur duyar. Judy Morgan, Judy, yerel Westfield gazetesinde muhabirlik yapan bir gazetecidir. Findel kelimesinin hızla yayıldığını fark ederek bu hikayeyi haberleştirir. Onun sayesinde Findel yerel bir olay olmaktan çıkıp ulusal bir fenomene dönüşür. Judy Nick'in hikayesini herkesin öğrenmesini sağlar. Bay Lawrence, yerel kırtasiyeci olan Bay Lawrence ilk başta Findel kelimesini anlamakta zorlansa da Zamanla bu kelimeyi kabul eder ve müşterileriyle bu kelimeyi kullanmaya başlar. Bay Lawrence, Feindel kelimesinin günlük yaşama girmesinde önemli bir rol oynar. Şimdi detaylı ve keyifli bir hikaye anlatım şeklinde kitabın geniş özetini anlatmaya başlıyoruz. Birinci bölüm. Yaratıcılığın doğduğu an. Westfield kasabasının sessiz sokaklarında sıradan bir okul yılı başlamıştı. Lincoln İlkokulu'nun 5. sınıf öğrencisi Nick Allen için ise bu yıl sıradan olmayacaktı. Nick, okulun en popüler çocuklarından biriydi. Her zaman enerjik, yaratıcı ve sınıf ortamını hareketlendiren fikirlerle doluydu. Üçüncü sınıfta sınıfını tropik bir adaya çevirmiş, dördüncü sınıfta ise kara tavukların tiz sesini taklit ederek öğretmeni Bayan Avery'i haftalarca şaşkınlık içinde bırakmıştı. Onun bu cesur ve eğlenceli hamleleri arkadaşları tarafından sevilse de öğretmenler Nick'i, bazen bir baş belası olarak görüyorlardı. Beşinci sınıfa başlarken, Nick, bu yılın diğerlerinden daha zorlu olacağını hissetmişti. Çünkü karşısında dil bilgisi ve edebiyat öğretmeni Bayan Granger vardı. Bayan Granger, tam anlamıyla bir efsaneydi. Disiplini ve kuralcılığıyla bilinen bu kısa boylu, yaşlı öğretmen, gri saçlarını her zaman başının arkasında sıkıca toplar, soluk mavi bir arabayla okula gelir ve asla devamsızlık yapmazdı. Sınıfının önünde duran devasa sözlüğü, onun için adeta bir kutsal kitap gibiydi. Çocukların en küçük hatalarını bile affetmez, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir öğretmendi. Nick, Bayan Granger'ın bu özelliklerini öğrenince, onun dersini geçmesi gerektiğini düşündü. Bu geçiş, kurallarına göre değil, kendi yöntemleriyle olacaktı. Okulun ilk günü, Nick için heyecan verici ama aynı zamanda tedirgin ediciydi. Sabah boyunca diğer derslerde her şey yolunda gitti. Öğretmenler tanışma konuşmaları yapıyor, tatilde neler yaptıklarını soruyorlardı. Ancak yedinci derste işler değişti. Bu, Bayan Granger'ın dil bilgisi ve edebiyat dersiydi. Nick, ders başladığında öğretmeninin kararlı duruşunu hemen fark etti. Bayan Granger, sınıfa 35 kelimelik bir ön test verdi. Ardından, Sözcüklerin kökenini öğrenmenin neden önemli olduğuna dair uzun bir konuşma yaptı. Sınıftaki herkes sıkılmış görünüyordu ama Nick dikkatle onu izliyordu. Bayan Granger'ın gözlerindeki kararlılık Nick'i hem korkutmuş hem de büyülemişti. O sırada Nick, dersin sonunda ödev vereceğini hissederek yıllardır kullandığı klasik ders kaynatma yöntemini uygulamaya karar verdi. Zilin çalmasına 3 dakika kala Nick parmağını kaldırdı. ''Bayan Granger, bir şey sormak istiyorum.'' dedi. Bayan Granger bakışlarını ona çevirdi. ''Evet, Nicholas.'' dedi öğretmen, adını ilk kez duyuyormuş gibi yavaşça telaffuz ederek. Nick, şeytani bir gülümsemeyle sordu. ''Sözlükte bu kadar çok kelime nereden geliyor?'' ''Yani kim karar veriyor bir kelimenin sözlükte olacağına?'' Bu soru adeta bir bomba etkisi yarattı. Sınıftaki çocuklar kıkırdamaya başladı ancak Bayan Granger'ın ifadesi değişmedi. Yalnızca tatlı bir gülümseme belirdi yüzünde. Nick, bu gülümsemenin fırtına öncesi sessizliği temsil ettiğini hemen anlamıştı. "Ne güzel bir soru, Nicholas. Harika bir soru. Bu konuda konuşmayı çok isterdim ama daha iyi bir fikrim var. Neden bu sorunun cevabını sen bulmuyorsun? Araştırmanı yap ve yarın sınıfa sözlü bir rapor sun. Bu çok daha eğlenceli olmaz mı?" dedi Bayan Granger. Nick şaşkındı. Bayan Granger onun taktiğini anlamış ve tam tersine çevirmişti. Ders kaynatmak için sorduğu bu soru ona fazladan bir öderek olarak, olarak geri dönmüştü. Arkadaşlarının bakışları arasında bu raporu yapmak zorunda olduğunu fark etti. Dersin sonunda zil çaldığında Nick masasına çökmüş haldeydi. İçinden, ''Bayan Granger, sen kazandın. Ama bu daha başlangıç.'' diye düşündü. Eve gittiğinde Nick bu rapor için bir plan yapmaya başladı. İlk iş olarak evdeki sözlüğü karıştırdı. Sözcüklerin kökeniyle ilgili karmaşık ve sıkıcı bir metinle karşılaşınca daha kolay bir yol bulması gerektiğini fark etti. Ancak bir yandan da bu durumu eğlenceli hale getirebileceğine inandı. Nick, raporunu sadece bir ödev olarak değil, Bayan Granger'a karşı ilk hamlesi olarak görüyordu. Bu sıradan bir araştırma olmayacaktı. Nick'in aklında çok daha büyük bir fikir belirmeye başlamıştı. Henüz farkında olmasa da bu küçük rapor onun hayatını ve çevresindeki insanların algısını tamamen değiştirecek bir maceranın başlangıcıydı. Bölüm, küçük bir fikir, büyük bir plan. Nick, ertesi sabah okula doğru yürürken içindeki gerginlik ve heyecan birbirine karışmıştı. Dün akşam boyunca sözcüklerin kökeni hakkında araştırma yapmış, karmaşık bir metni okurken başı dönmüş, sonunda bu raporu sunmanın bir yolunu bulmuştu. Ancak bu sıradan bir sunum olmayacaktı. Nick, raporunu özel bir dokunuş ile sunmayı planlıyordu. Bayan Granger'ın dersine birkaç dakika kalmıştı. Nick, sınıfa girdiğinde arkadaşlarının dikkatini çekmek için tahtaya birkaç not karalamış, biraz gevezelik yaparak kendini rahatlatmaya çalışmıştı. Ancak zil çaldığında Bayan Granger içeri girdi ve sınıfa otoriter bir bakış attı. Bu bakışla birlikte sınıftaki bütün gürültü kesilmişti. ''Bugün derse Nicholas'ın küçük bir raporuyla başlayacağız.'' dedi Bayan Granger. Defterine bakarak, gözlerinde sanki bir meydan okuma vardı. ''Hadi bakalım.'' Nicholas, tahtaya gel.'' Nick, koca sözlüğün hemen yanındaki masaya yürüdü. Elinde buruşmuş birkaç kağıt vardı. Sınıf arkadaşlarının hepsi ona bakıyordu. Heyecanını gizlemek için derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. ''Efendim.'' dedi teatral bir şekilde. ''Sözcükler nereden gelir?'' Kim bir kelimenin anlamını belirler. İşte dün gece bu sorunun peşine düştüm. Nick'in sesi kararlıydı ama içten içe gergindi. Ancak ilk cümlelerini söyledikten sonra rahatlamaya başladı. Raporunda ilk İngilizce sözlüklerden ve Samuel Johnson'ın yaptığı büyük sözlükten bahsetti. Johnson'ın İngilizce diline düzen getirmek için 43.000'den fazla kelimeyi topladığını ve bunların anlamlarını belirlediğini anlattı. Sınıftaki çocuklar bu büyük rakam karşısında, vay canına gibi tepkiler verirken, Nick sınıfın ilgisini çekmeyi başardığını hissetti. Fakat Nick'in planı bununla sınırlı değildi. Elindeki yeni, parlak, kırmızı sözlüğü göstererek, bu sözlükte yazılanlara göre bir kelimenin anlamını biz belirleriz, dedi. Bir kelimeyi insanlar kullanırsa, o kelime gerçek olur. İşte böyle. Bayan Granger, masasında oturmuş, gözlerini Nick'ten ayırmadan izliyordu. Gözlerinde tuhaf bir gülümseme vardı. Nick, bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlayamıyordu. Hadi bakalım, Nicholas, dedi Bayan Granger. Devam et. Bu gerçekten ilginç bir rapor. Nick, raporunu biraz daha uzatmayı başardı. Elindeki kağıtlara bakarak bazı alıntılar yaptı, sınıfı oyalayarak dersin büyük bir kısmını geçirdi. Çocuklar artık sıkılmış görünüyordu ama Nick'in bu ders kaynatma taktiği başarılı olmuştu. Raporun sonunda Bayan Granger sınıfa döndü ve ciddi bir sesle konuştu. Çok güzel bir rapordu Nicholas ama bu kadar bilgi düşünceyi bir noktaya getirmedi. Bir kelimeyi gerçekten kim belirler? Bunun yanıtını sen ne düşünüyorsun? Nick bir an durdu. Bu beklenmedik bir soruydu. Ardından cesur bir şekilde, biz belirleriz. İnsanlar, bir kelimenin ne anlama geldiğine biz karar veririz dedi. Bayan Granger, Nick'e uzun uzun baktı ve bir başıyla onayladı. Güzel. O halde sınıf olarak bugün hepimiz bu konuyu biraz daha düşünebiliriz. Ardından dersin kalanını hızlıca işlerken Nick sessizce yerinde oturuyordu. Raporu başarıyla sunmuştu ama Bayan Granger'ın bakışları ona bir şey anlatmaya çalışıyor gibiydi. Ders bitiminde Nick sınıftan çıkarken kafasında yeni bir fikir filizleniyordu. Bayan Granger'ın söyledikleri kafasında yankılanıyordu. Bir kelimenin ne anlama geldiğini biz belirleriz. Nick bu cümlenin ağırlığını hissediyordu. Gerçekten de insanlar dilin yaratıcılarıydı. Peki ya kendisi bir kelime yaratırsa? O gün okul çıkışında Nick arkadaşı Janet'le yürüyordu. Janet kaldırımda bulduğu altın yaldızlı bir kalemi eline alıp ''Bak, bak ne buldum?'' dedi. Nick kaleme baktı ve gülümseyerek ''O bir findel'' dedi. Janet şaşırarak ona baktı. ''Findel mi? O da ne?'' diye sordu. Nick'in gözleri parladı. ''Yakında anlayacaksın.'' dedi. Böylece sıradan bir yürüyüş sırasında "Findel" kelimesi doğmuştu. Nick, bir kelime yaratabileceğini ve bu kelimenin yayılabileceğini fark etmişti. Bu sadece bir oyun olmayacaktı. Nick, bir deney yapacaktı. Eve koşarken kafasında bir plan şekillenmeye başladı. Kaleme yeni bir isim vermişti ve şimdi bu ismi herkesin kullanmasını sağlayacaktı. Planını uygulamak için sabırsızlanıyordu. O artık sadece ders kaynatan bir çocuk değil, kendi dilini yaratmaya karar vermiş bir öncüydü. 3. Bölüm, Findel fırtınası başlıyor. Nick'in aklı yeni kelimesi, Findel üzerine yoğunlaşmıştı. Bu sıradan bir fikir değildi. Findel ile Nick, kelimelerin ne kadar güçlü olabileceğini tüm kasabaya kanıtlamak istiyordu. Ertesi gün okula vardığında kafasında mükemmel bir plan vardı. Sınıfta ders zili çaldığında Nick, Planını uygulamak için fırsat kolluyordu. Bayan Granger'ın dil bilgisi dersi başladığında Nick parmağını kaldırdı. Öğretmenim, dedi sakin bir sesle. Fin dilimi evde unutmuşum. John'dan ödünç alabilir miyim? John bu plandan haberdardı ve hemen sırt çantasına uzanarak dramatik bir şekilde eşyalarını karıştırmaya başladı. Tabii ki Nick, dedi abartılı bir tonla. Findil'im burada bir yerde olmalı. Sonunda bir kalem buldu ve Nick'e fırlattı. Kalem yere düştü ve Nick dikkat çekici bir şekilde eğilip findilini aldı. Bayan Granger olanları izlerken yüzündeki ifade değişmemişti. Ancak gözleri Nick'e odaklanmıştı. ''Ne demek istiyorsunuz Nicholas?'' diye sordu. Sesinde hafif bir meydan okuma vardı. Nick gülümseyerek cevap verdi. ''Findel öğretmenim, yani kalem.'' Bu sınıfın dikkatini çekti. Çocuklar bir süre sessiz kaldı ardından birkaç kişi kıkırdamaya başladı. Bayan Granger'ın keskin bakışları sessizliği geri getirdi ancak Nick'in planı işlemeye başlamıştı bile. O günden sonra Nick, Janet ve diğer arkadaşları kalem yerine sürekli "findel" kelimesini kullanmaya başladılar. Öğle tatillerinde ve okul çıkışlarında bir araya gelip planlarını daha da büyütmeye karar verdiler. Nick'in odasında toplanan grup gizli bir yemin etti. Bugünden itibaren asla kalem demeyeceğiz, onun yerine her zaman findel diyeceğiz. Bu oyun gibi başlayan girişim hızla büyümeye başladı. Beşinci sınıftaki diğer çocuklar da bu yeni kelimeyi kullanmaya başladılar. Hatta Nick, kırtasiye dükkanına giderek bir finel istemiş, dükkan sahibi ilk başta anlamasa da sonunda bir tükenmez kalemi ona vermişti. Ertesi gün aynı dükkana başka bir arkadaşını göndererek finel istemesini sağlamıştı. Altı gün içinde dükkan sahibi artık Findel kelimesini kalemle eş anlamlı görmeye başlamıştı. Kısa sürede tüm okul bu kelimeyi konuşur hale geldi. Çocuklar sınıfta öğretmenlerinden Findel ödünç alabilir miyim diye izin istiyorlardı. Bu durum öğretmenler arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. Özellikle Bayan Granger bu yeni kelimenin kontrolsüz bir şekilde yayılmasından hoşlanmamıştı. Bir gün 5. sınıfın grup fotoğrafı çekilecekti. Nick ve arkadaşları bu fırsatı planlarını güçlendirmek için kullandı. Fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı ''Gülümseyin!'' dediğinde tüm 5. sınıf bir ağızdan ''Findel!'' diye bağırdı. Üstelik ellerinde kalemlerini havaya kaldırarak fotoğraflarını çektirmişlerdi. Bu olay öğretmenleri daha da kızdırdı ve okulda büyük bir tartışma başlattı. Bayan Granger durumun ciddiyetini artırarak bir duyuru yaptı. Bundan sonra kalem yerine Findel, kelimesini kullanan herkes derslerden sonra yüz kez bu cezayı bir kalemle yazıyorum yazacak diye bir kural koydu. Ancak bu kural tam tersi bir etki yarattı. Çocuklar için Findel kelimesini kullanmak artık bir direniş sembolü haline gelmişti. Okulun koridorlarında artık herkes Findel diyordu. Nick'in kelimesi okul sınırlarını aşarak tüm kasabada duyulmaya başlamıştı. Öğrenciler Cezaları göze alarak bu kelimeyi daha da yaygınlaştırıyordu. Müdür bayan Margaret Chatham bile bu durumun kontrolden çıktığını fark etmişti. Ancak Nick, yaptığı şeyin doğru olduğuna inanıyordu. Findel artık onun değil, herkesin kelimesiydi. Bu küçük fikir, beklenmedik bir şekilde büyümüş ve okuldaki otoriteyi sarsan bir harekete dönüşmüştü. Ancak Nick, bu durumun sadece bir başlangıç olduğunu biliyordu. Fırtına henüz tam anlamıyla kopmamıştı. 4. Bölüm Film Findel Kasabayı Sarıyor Nick'in küçük deneyinden doğan Findel kelimesi artık yalnızca bir oyun değildi. Tüm kasabanın dikkatini çeken bir fenomene dönüşmüştü. Beşinci sınıf öğrencilerinin bu kelimeyi yayma çabaları, okul sınırlarını aşarak yerel halk arasında konuşulmaya başlanmıştı. Nick ve arkadaşları, bu durumu keyifle izlerken, olayların kontrolden çıkmak üzere olduğunun farkında değillerdi. Bir sabah, Lincoln ilkokulunun müdürü Bayan Margaret Chatham, Nick'in ailesini ziyaret etmek için kapılarını çaldı. Nick, kapıyı açtığında karşısında müdürü görünce biraz gerildi, ama sakin bir şekilde onu içeri davet etti. Bayan Chatham, Nick'in annesi ve babasıyla oturma odasında ciddi bir konuşmaya başladı. Bay ve Bayan Ellen, dedi müdür. Okulda yaşanan durumdan dolayı endişeliyiz. Oğlunuz Nick, bu findel, kelimesiyle tüm okulu etkisi altına aldı. Öğretmenler otoriteyi kaybetmekten korkuyor, öğrenciler cezaya kalmayı göze alarak bu kelimeyi kullanmaya devam ediyor. Bu durum disiplin açısından bir sorun yaratıyor. Nick'in annesi, müdürü dikkatle dinliyordu. Babası ise karını çatmış bir şekilde sessizce oturuyordu. Müdür konuşmasını bitirdiğinde annesi sesini yükseltti. Ama bu sadece bir kelime, öyle değil mi? Çocukların eğlenmesi neden bir sorun olsun? Bu, bir kural ihlalinden çok yaratıcılık göstergesi. Nick, annesinin desteğini hissettiğinde cesaret bulmuştu ama müdür Çatam ciddi bir şekilde cevap verdi. Bu yalnızca bir kelime değil. Bu otoriteye bir meydan okuma. Çocuklar kurallara uymayı reddediyor ve bu durum öğretmenlerimizin sınıf yönetimini zorlaştırıyor. Nick, müdürün söylediklerini sessizce dinlerken, kafasında bir plan daha yapmaya başlamıştı. Ancak babası söze girdi. ''Nick, bu olayın neden olduğu sorunları görüyor musun? Eğer bu durum böyle devam ederse, sonuçları daha da büyüyebilir. Bunu bir an önce bitirmen gerek.'' Nick, babasına döndü ve sakin ama kararlı bir sesle, ''Baba, bu artık sadece benim elimde değil. Findel artık benim kelimem değil, herkesin kelimesi oldu.'' ''İnsanlar bunu kullanıyor çünkü kelime onlara eğlenceli geliyor. Bunu durdurmam mümkün değil.'' dedi. Bu konuşma Nick için bir dönüm noktasıydı. O artık sadece bir çocuk değildi. Kendi yarattığı bir fikrin lideri olmuştu. Müdür Chatham aileye teşekkür edip evden ayrıldı. Ancak bu ziyaret Nick'in kararlılığını daha da güçlendirdi. Bir sonraki hafta Westfield kasabasında Findel daha da yaygınlaştı. Yerel gazetenin muhabiri Judy Morgan... Bu durumu fark etti ve olayı haber yapmak istedi. Nick'in okulunda yaşananları öğrenen Judy, Nick'le röportaj yapmak için okula geldi. Nick, gazetecinin sorularını yanıtlarken "findel" kelimesinin nasıl ortaya çıktığını ve neden bu kadar sevildiğini anlattı. Röportaj yerel gazetede yayınlandığında, "findel" kelimesi bir anda tüm kasabada konuşulmaya başlandı. İnsanlar Nick'in yaratıcılığını takdir ediyor, bu kelimenin arkasındaki anlamı tartışıyordu. Kısa süre sonra haber ulusal basına da ulaştı. Televizyon kanalları Nick'in hikayesini yayınlamaya başladı. Findel kelimesi tüm ülkenin dikkatini çeken bir fenomene dönüşmüştü. Ancak bu durum Nick'i düşündüğünden daha fazla etkiledi. Oyun olarak başlayan bu girişim artık büyük bir sorumluluk haline gelmişti. Nick insanların yaratıcılığına hayran kalırken bir yandan da kendi üzerindeki baskıyı hissediyordu. Bu kelime sadece bir kelime olmaktan çıkmış, bir özgürlük sembolüne dönüşmüştü. Bayan Granger ise durumu sessizce izliyordu. Onun sert duruşu hiç değişmemişti ama gözlerinde tuhaf bir gurur vardı. Nick'in bu kelimeyi yaratırken gösterdiği cesaret ve yaratıcılığı fark etmişti. Bu, onun beklemediği bir şekilde Nick'i başka bir seviyeye taşımıştı. Okulda ve kasabada fırtınalar koparken Nick, yarattığı bu kelimenin sadece eğlence değil, aynı zamanda bir değişim aracı olduğunu anlamaya başladı. Ancak işler büyüdükçe, sonuçların nereye varacağını kestirmek artık mümkün değildi. Findel kelimesi bir dalga gibi yayılarak kontrol edilemez bir güce dönüşmüştü. Ama bu dalga, Nick'in dünyasında daha büyük değişimlere kapı açıyordu. 5. Bölüm, Findel, sonsuzluğa uzanıyor. Findel kelimesinin yarattığı etki Nick'in hayal ettiğinden çok daha büyüktü. Artık yalnızca bir okul meselesi olmaktan çıkmış, kasabanın ve hatta ülkenin dört bir yanında konuşulan bir kelimeye dönüşmüştü. Televizyon programlarında Nick'in hikayesi tartışılıyor, gazetelerde Findel çılgınlığı başlıkları atılıyordu. Nick bir sabah uyandığında kendi adını ulusal bir gazetenin manşetinde gördü. Gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı ve bunun gerçek olduğunu anladı. Ancak bu hızlı yükseliş, Nick'in iç dünyasında karmaşık duygulara neden olmuştu. İnsanların hayranlığı onu gururlandırsa da, üzerindeki sorumluluk büyüyordu. Bir gün okul çıkışında annesine, ''Anne, bu iş nereye kadar gidecek?'' diye sordu. Annesi gülümseyerek, ''Bazen küçük bir fikir, büyük bir değişime yol açar. Sen de bunu başardın. Ama unutma, bu süreçte nasıl bir lider olacağın önemli.'' dedi. Nick, bu sözleri düşündü ve kendi yarattığı bu dalganın kontrolünü elinde tutması gerektiğini fark etti. Ancak işin ilginç yanı, bu süreçte hiç beklemediği birinden destek almasıydı. Bayan Granger. Bir gün dil bilgisi dersinde, Bayan Granger tahtada bir kelime yazdı. Kelimeler, gücün ta kendisidir. Ardından Nick'e döndü ve herkesin önünde ona bir soru sordu. Nicholas, Findel kelimesi bir kelime midir? Nick bu soruya şaşırmıştı. Gözlerini kısarak Bayan Granger'a baktı. Onun bu soruyu neden sorduğunu anlamaya çalışıyordu. Ardından sakin bir sesle, ''Evet, findel bir kelimedir. Çünkü insanlar onu kullanıyor. Çünkü ona inanıyorlar.'' dedi. Sınıf bu cevap üzerine sessiz kaldı. Bayan Granger tatmin olmuş bir ifadeyle başını salladı. ''O zaman bu kelimenin de bir amacı vardır. Kelimeler yalnızca anlam taşımaz, aynı zamanda hikaye taşır. Sen, Nicholas, bir kelimenin hikayesini yazıyorsun.'' Bu kolay bir iş değildir, dedi. Nick, öğretmeninin bu sözleriyle içsel bir rahatlama hissetti. Bayan Granger'ın başından beri bu süreci izlediğini ve hatta bir noktada desteklediğini fark etti. Bu, onun için büyük bir motivasyon oldu. Ancak hikaye burada bitmedi. Birkaç yıl sonra, Nick'in lise yıllarına geldiği bir zamanda, Findel kelimesi Oxford İngilizce sözlüğüne resmen girdi. Bu, bir kelimenin resmi olarak tanınmasının en büyük onuruydu. Nick, bu haberi aldığında hem şaşırdı hem de büyük bir mutluluk duydu. O sırada posta kutusunda Bayan Granger'dan gelen bir zarf buldu. Zarfı heyecanla açtı. İçinde yıllar önce yazılmış bir mektup vardı. Mektupta Bayan Granger şöyle yazmıştı. Sevgili Nicholas, bildiğin bir şey varsa o da kelimelerin dünyayı değiştirebileceğidir. Sen bir kelime yaratmanın ne demek olduğunu herkese gösterdin. Bu süreçte karşılaştığın zorluklar seni güçlendirdi. Gurur duy. Kelimelerin hayatımıza kattığı anlamı asla unutma. Sevgiler, Bayan Granger. Nick, mektubu okuduğunda gözleri doldu. O anda Bayan Granger'ın bu sürecin her aşamasında onun yanında olduğunu ve sadece ona değil, diğer herkese bir şeyler öğretmek istediğini anladı. Artık, Fiendel, yalnızca bir kelime değildi. Yaratıcılığın, cesaretin ve toplumsal kabulün sembolü haline gelmişti. Nick, Yarattığı şeyin boyutlarını gördükçe hem mütevazı hem de gururlu bir şekilde geleceğe bakıyordu. Küçük bir fikrin ne kadar büyük bir değişime yol açabileceğini öğrenmişti. Ve bu, yalnızca bir başlangıçtı.